Namaz kılarken bazen başörtüm açılabiliyor. Bunu yani namazı bırakıp onu düzelttikten sonra tekrar başlamam başlamam lazım? Yoksa namazda şöyle örtü versem acaba namazım bozulur mu? Yani e, hanımefendilerin başörtüleri açılabilir. Normal bir hadisedir, iyi bağlayamamıştır vesaire. Ya torunu gelir arkadan çeker. Oğlu gelir arkadan çeker küçükse. Hı hı. E annesiyle şakalaşır yani çocuk bilmez ki annesi namazda. Başörtü gitti hı hı. ne yapacak? Yapacağı şey kısa bir hareketle başörtüsünü örtebiliyorsa namazına devam edecek. Bu baş açılmanın, açılmanın dörtte bir kısmı ve fazlası ne kadar açık kalabilir? Mesela bir rükün eda edebilecek kadar diyoruz. Hmm. Bir rükün eda edilmesi de sünnet ve şöyle olur. Rükua eğildiniz. Subhane rabbiyal azim, subhane rabbiyal azim, subhane rabbiyal azim diyorsunuz. Sünnet ve çile rükünün edası bu şekildedir. Evet. 3 defa subhane rabbiyal azim. Subhane rabbiyal ala diyecek kadar başınızın açık kalması namazınızı bozmuyor. Hı. O zamana kadar kapattınız namazınız tamamdır. Ve tek bir hareketle de değil mi? Tek bir hareket yani yapabileceğiniz Hı. kadar şöyle düzeltirsiniz. Arabistan'da olsanız çok rahat da alıyor başına. Onlarda ameli kesir çok fazla sıkıntı olmuyor. Bizim Hı. Hanefi mesleğinde biraz mesele ciddi oluyor. Ameli kesri şöyle tarif ediyorlar. Dışarıdan bakan birisi bu namazda değil diyorsa yaptığınız iş ameli kesir sayılıyor. Yani Hı. büyük bir iş yapılıyor. E bu şekliyle namaz bozuluyor. Hanımefendinin yapacağı şey başörtüsünü bu de dediğim zaman zarfında kapattığı an namazı tamamdır. Herhangi bir problem olmaz. Evet. Bu da ne kadar bir miktar için? Dörtte biri yani başının hmm. dörtte birini mesediyordu ya hani evet. farz yerine geliyor. Dörtte birinin açık olması bu kadar zaman zarfında namazı bozmaz. Hmm. Bu zamandan önce kapattığı an ve ee, o fiil harekette tabii tabi kıbleden dönmeyecek hı hı. Ee, uzunca bir uğraşı olmayacak kapattığı takdirde namazı sahih olur başka bir şey yapmasına gerek yok hı. ama dörtte birini geçerse geçti ama süre ne kadar olacak o dediğimiz süreyi geçmemek kaydıyla kapatabilir hı hı. dörtte birinden az ise biraz daha süre fazla olabilir ama şu dediğimiz zamana dikkat etsin bir rüku yani, müddeti diye özetleyebiliriz. eda mi? edecek kadar rükün edası da asgari subhan rabbiyal azimdir ama hı hı. sünnet ve ile yerine getirilmesi ne kadar oluyor? Subhan Rabbi defa, azim, subhan rabbiyal azim ve subhan Rabbi azim 3 defa diyecek kadarlık bir zaman. Az bir zaman değil. Hı hı. Bu zaman zarfında düzelttiğinde problem söz konusu evet, olmaz. Namazdan çıkmasına gerek olmuyor. Gerek değil. Yok evet. Evet.